şimdi korkunun birinci sebebi evham, ikincisi de cinlerle alakalı cinlerin musallat olmasıyla alakalıdır evhumun ilacı yoktur sadece insanın e, kendi kendisine sahip çıkması aklını başına alması kendini düzeltmesi ve Vasat orta bir şekilde yaşaması gerekir. Çünkü evun hastalık olarak bir girdi mi kolay kolay insandan çıkmaz. Tüm Her şeyden huylanma. eline gider bir daha yıkar. Yattı mı, yatmadı mı, uyudu mu, mı, ışığı yakar, pencereyi kontrol eder, kapıyı kontrol eder. Birçok uşkulatları gündeme getirir. Bunun dışında bir de cinlerin musallat olup sürekli bir sıkma, rahatsızlık verme, ruhuna bunaltı verme gibi halleri vardır. Ee, bunun da yapılacak ilacı rükkidir. Aleyküm selam ve Yok uyumamıştım, ee, oturuyordum daha. İslam Havuz'a şu an Nesliye'yi Şu an Darme'yi yüklüyor. Allah izin verirse dosyaları oraya taşıyorum şu an Taberi, İbni kesiri Bukhari falan İslam-ı yüklü Hem dinleyip hem indirebileceksiniz oradan inşallah şu an nesneyi yüklendi e, Rukiye hakikaten fayda verir ama inanmak gerekir Şirkten, köfürden uzak durmak gerekir muskadan uzak durmak gerekir e, muşka yaptın mı? Bu Fatih istediğin kadar rükke yap istediğin kadar evde Kur'an okursun istediğin kadar insanlar hayır dua etsin bunun bir faydası olmaz Allah'a sığınacak ondan yardım dilenecek bu isterse kaldırır burada buna da dikkat etmek gerekir bu isterse kaldırır hemen o sağla tutan kadındaki misali hatırlayacak olursanız gelip Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a kendisinin bu beladan kurtulması için Rabbine dua etmesini istiyor. Biliyorsunuz peygamberlerin duası reddolunması. Sesim yok mu? Bugün sohbetten sonra bende de gitti bir daha giremedi mensip'e şimdi bir denedim gireyim mi baktım var girdim ben de o zaman çıkıp gireceğim şimdi e, hakikaten önemli bir mesele Allah böyle hallere düşen kardeşlerimize yardım etsin Rabbim sıhhat versin her türlü vesveseden evrumdan kurtarsın zor bir vaka buradan sıyrılmanın ayakta durmanın en güzel yolu tevhid ehli olmadır Allah korkusunu artıracak sebeplere sarılmadır Ve Rabbine hizmet etmedir bunun başka yolu yok kardeşler kadere razı olmak ama insan bazı şeylerle yaşamayı da öğrenmelidir Düşünün mesela bir insanın gözünü kaybettiğini, kolunu kaybettiğini, ayağını kaybettiğini düşünün. Nasıl ki o uzarı kaybettiğinde insan onlarla yaşamayı öğreniyorsa aynen o sahaları kadın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam istersen sabret, Allah karşılığında cenneti versin, cennette nimeti versin dediğinde kadın umur diyor. Bu noktayı yakalamak gerekir. Bazı şeylerle yaşama Allah'ın verdiğine razı olma e, basit bir şey değil. Allah bizlere mağfiret etsin. E, evlere ayet asma, tablo asma bunlar haram değil. Onlardan bir şey unma, insanın başını belaya sokar. Bunlardan bir şey unma, başını belaya sokar şunun mesela cevşen adı altında çok basit görünen çok basit görünü hemen hemen inanan inanmayan her kızın boynuna astığı bir şey hatta Nurettin dedi çok acayip gitti tabi bunda bir sakınca yok aleyküm selamun aleyküm bu neydi Şahmeran duası mıydı Şahmeran duası bir televizyonda birisi demiş 20 bin tane müne kitap basılmış satılmış biliyor musunuz kardeşlerim yani bir ay sürmeden 20 bin tane sırf şahmeren duasını o kitap yazıyor diye esma yayınlarından önüne gelen onu sordu biliyor musunuz önüne gelen onu sordu <gülüyor> çok maceralar oldu yani gelene soruyorum hele sabah namazından sonra gelen kadınları bir göreceksiniz ne yapacaksınız bunu diyorum bu neymiş bilmiyorum ki içinde bir şey varmış diyor en son okuyunca anladım evde kalanlar işte koca buluyormuş ticareti olmayanlar ticareti açılıyormuş satınmayan mallar satılıyormuş. neler neler yazıyor altında neler neler valla kevzül de bugün sordular ha ne dedim? İşte kendili aç duası diyor ne yani dedim anlamadım ne arşi ne yani nasıl anlamazsınız diyor kendili duası diyor ya tamam da ne demek bu diyor <gülüyor> kadın böyle ha böyle bir seyliyor, ha başka bir şey deme sanki ben de sizi koca zannettim siz de bir şeyden anlamıyorsunuz tipinde bakıyordu böyle böyle maalesef böyle asma haram değil, haramlığına delil ister çünkü Allah'ın ayetlerinin görünmesi, okunması insana her zaman hayır verir fakat onlardan bir şey bekleme ayağa kaydırır tabi burası Türkiye arkadaş Türkiye Türklerindir Allah yardımcımız olsun hakikaten zor bir mesele demek ki evham meselesini diyor evhamsa bunun tedavisi yok kardeşlerim yani başına döneyim meselenin insanın kendini kontrol etmesi gerekir ama cinlerin musallat olması ise hepimize dua etme gerekir Allah iman üzerine olan bütün kardeşlerimize yardım etsin onlara musallat olan her türlü cindi dişiydi erkeğiydi kafiriydi müslümanı onlardan beri buyursun Onlara sıhhat versin, afiyet versin. Ama elhamın sadece insanın kendisine çeki düzen vermesiyle kurtulması vardır. Bunun tedavisi yok kardeşler. Bunun tedavisi sadece insanın kendisidir. Evet, eh, benim diyeceğim bunlar. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Başka sormak istediğiniz varsa belirleyin. Rukiye'ler düşünün mesela bir Fatiha suresinin rukiye olduğunu sahabe bilmiyordu. Şimdi buradan yola çıkacak olursak sahabeler Allah kendilerinden razı olsun bir seferden gelirken bir obaya oluyorlar. Açlar, susuzlar yavrum bir su verebilirsin. Açlar, susuzlar yani İkrama ihtiyaçları var. Okunduğu eve şeytan uğramaz diyor. Bakın bunun okunması gerekir. Aleyküm selamlarım. Yine ezan okunduğunda İblisin ta semanın altına kadar yerlenerek kaçtığı ezan okumuna çok hayır getiren meselelerdendir. Yani bu yönde hakikaten yazılan güzel eserler de vardır. Bunların okunması, orada yazılanların takip edilmesi insana fayda verir diyorum. Görün selamun aleyküm varım. Selamlar hocam. Hocam çıkmasaydı iyi olacaktı ama birkaç şeyimiz daha vardı sorumuz. Çıktım, düştüm, bakayım öyle, böyle bende. Ben de şey de görünmüyor. Neyse geldiği zaman yine sorarız devamını inşallah. <gülüyor> şahit orada mısın Şahit? Arkadaşlar bu e, hadis içeriklerde bu dualar çok geniş olarak anlatılmış İmam nevevi Rahim Abdullah'ın şeyini alırsanız El Eskar'ı var El Eskar diye çok güzel bir kitap var odadaki arkadaşlar da vardır muhtemelen bu bunda çok güzel dua ve zikirler var Aleykümselam ve rahmetullah günlük yapılması gereken dualar zikirler var onları okursak çok faydasını görürüz Allah'ın izniyle hem sevap açısından, hem de kalbimizin mutmain olması açısından o dua ve zikirleri yapmamız gerekiyor. Yaparsak her açıdan faydasını görür inşallah. Selam verin, selam verin. Kitabın adını yazayım. El Eskar Kitabın ismi bu. Evet. El Eskar Ali Eskar'ı anlatır. Yazarı da İmam Nebevi. Bu iki çeşit var. Bir de Peygamberimizin dilinden dua ve zikirler diye Türkçe'ye çevirmişler. Özeti maalesef. Aleykümselam. Peygamberimizin dilinden dua ve zikirler. Diğer adı da o. Türkçe'ye çevirilen. Aleykümselam. Onu da bu, sadece özeti gibi. Özeti yani orada günlük yapılması gereken dualar zikirler hepsi var onları okuyan kişi Allah'ın izniyle hem sevap alır günahlara bağışlanır hem de e, koruyucu koruyuculuk açısından olur. ortadan tire ilginç bir nik, ne, niktir var ya ortadan tire ya niktir kıtlığı mı var ya hismin üstünde de var evet orada da var Doğru. Hıslüm Müslüm'de de var. Şu yayınladığım Kur'an'ı biraz daha dinleyelim arkadaşlar. Hımm Said el-Kahdani. Dur bakayım, ben Ben de Yine bakayım. Yeşil bir kitap evet Hıslüm Müslüm Kur'an ve Şünnetten Müslüman'ın Sınağı Dua ve Zikirler diye geçiyor. Said bin Ali el-Kahdani Doğru. Ben kurbanın, bak. Hazırlayan Sofra ateş diyor ben derdeki <gülüyor> Bendeki şey başka. Buradan değil de özel başka olduğu bendekinin. İsmi Müslüm. Niye isim versek ne olur? Ne saklısı var kız Afer? Musa ve Halamgil burada hep teke türbe hükümetini türbeler için mi istiyorlar? Türbelere giderek mi yardım Ölülerden mi yardım istiyorlarmış? Ya ölülerden ölüler yardım eder mi mi Ölüler yardım eder mi insana ya? Ölüler nasıl yardım edermiş insana? İnsan öldükten sonra amel defteri kapanır diyor Allah Resulü. Üç şeyi devam eder diyor. Bunlar diyor bıraktığı salih evlat ilim bir de isim vermedi de sen işte ekrana yazdığını okuyorum ben bir isim vermiyorum herhangi bir isim. Senin ekrana yazdığın yazı yok Herkes görüyor senin yazdığını Zafer. Şu an genelde yazıyorsun sen. Özelime yazsaydın ismini vermezdim de. he Okumuyorlar olur mu ya? Herkes okuyor. Estağfurullah. Arkadaşlar Zafer'in yazdığını okumuyor musunuz? Görmüyor musunuz? Zafer sen yanlış yere yazıyorsun o zaman. Ee, özele yazacaktım, özele. Özele yazman lazım. Zaten ben desem de demesem de okuyor herkes bir Zafer. Zafer sen ne demek istedin? Anlamadım. Anlamıyor mu? Anlar hocam, niye anlamasın? Ee, bu konuda eğer konuşmak isterseniz görenlerde sizi dinleyebiliriz. Ee, Ali abi şimdi oraya yazmış artık Zafer yani yazdıktan sonra ok yaydan çıktı yani. Çünkü genele yazılıyor yani bu şeye yazılsa benim özelime yazsa demim mesela şey oldu e, özelden bir arkadaş soru sordu. Onun ben adını vermeden ee, adını vermeden şey yaptım İzmir duymasın yazdığımı he e desen az, özelden niye yazmıyorsun Zafer ya özelden yazsam ben sesimi çıkartmazdım ya okumazdım yani ismini şey yapmadan okumazdım bak Gönül Ali abi şimdi konuları iyi bilir ondan dinleyelim inşallah Ala abiden tecrübeli bir abimiz Altak'tan falan kendisiyle uzun süre sohbetlerimiz oldu Sesinde de özetik dinleyelim inşallah ölülerden yardım olur mu insana ölüler yardım edebilir mi bu konuları anlatsın inşallah esselamu alaikum hayırlı akşamlar İnşallah iyisinizdir. Alhamdülillah. Ölülerden yardım dileme veyahut da istiaze aynı manaya geliyor. Kat'i sürette dinimizde De yeri yoktur. Allah'u Azze ve Celle haydir. Hay olan Allah Celle Celaluhu insana yardım eder bir de tabi ki hayatta olan insanlardan da yardım isteyebilir yanında olan kişiden insan ama e, hayatta olan şahıs Allah'ın peygamberleri dahi olsa öldükten sonra kat'i surette insanlara yardım edemezler hatta peygamberler öldükten sonra kendi kavimlerinin ne yaptığını dahi bilemezler. Bunun delili çok açık ve net olarak e, Ali İmran suresinde veya da Maide'de olması gerekir Allah'u alem. İsa Aleyhisselam hakkında. E, ses şu an son. Ben de bilmiyorum artık. E, i̇nşallah böyle biraz bir okuyorum, görüntü farkındayım da e, daha fazla açamam. Allah'u Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'ı kendi katına çıkardıktan sonra İsa Aleyhisselam'a şöyle diyor. Ya İsa annemi ve beni Iki, insanlara annemin ve annemin ve beni iki lah edinen diyen sen misin diye sorayınca Rabbimiz İsa el İsa diyor ki, Sıla Allah, seni tenzih ederim diyor. Ben onların aralarındayken, yani ben insanların arasında yaşarken, onlara böyle bir şey söylemedim. Zaten böyle bir şey söyleseydim, sen bunu bilirdin sen benim nefsinde olanı bilirsin fakat ben senin nefsinde olanı bilmem diyor İsa Aleyhisselam. Ne zaman ki sen beni kendi nezdine yükselttin artık onların üzerine şahit olarak sen kaldın diyor. Onların ne yaptıklarını ne ettiklerini sen görüyorsun sen iyi Bakın bu İsa Aleyhisselam ki Allah'ın kelimesi. İsa Aleyhisselam dahi öldükten sonra kendi kavminin neler yaptıklarını bilmiyor gelelim Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bizim peygamberimize aleyhisselatü vesselama sahi müslümde birinci cidde Allahu u Alem ee, veyahut da 8 cidde de olabilir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor şu anki söyleyeceğim birinci gildir. Kitabı Vudu Babında yani abdest kitabında. E, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki işte ben ümmetimi kıyamet gününde abdest azalımdan tanırım. Bir takım insanlar ben hadisin son kısmını e, naklediyorum. Yani konuyla alakalı olan yeri. Bir kısım insanlar diyor e, havzımın etrafından uzaklaştırılırlar. Ben de onlara derim ki Hey gelin siz benim ümmetimsiniz Neden uzaklaşıyorsunuz Deyince Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki Bir melek bana nida eder Der ki ya Muhammed Onlar senden sonra Yani sen öldükten sonra Dinlerini tebdil ettiler Değiştirdiler Subhanallah Ondan sonra Muhammed aleyhisselatü vesselam diyor ki Ya Rabbi onları benden uzak eyle, uzak eyle diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu aciz anlayacağımız çok açık ve net olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de öldükten sonra ümmetinin neler yaptıklarını bilmiyor. Diğer bir rivayette göre diyor zaten. Melekler diyorlar ki, ya Muhammed sen öldükten sonra onlar topukları arkasına dinlerini değiştirdiler. Ve mürted oluyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dahi öldükten sonra ümmetinin ne yaptığını bilmiyor. Ve yine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dahi öldükten sonra ümmetine en çok sevdiği insanlara dahi yardım edemiyor. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Mesela çok sevdiği ve bundan sonra peygamber gelecek olsaydı o Ömer olurdu dediği ikinci halife bizim örfimize göre Kayın ki Ömer i̇bn Hattab radiyallahu anh kızıyla devlenmiştir. Ömer i̇bn Hattab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde ikindi namazını kıldırırken bir mürtet tarafından hançerleniyor. Yani şehit ediliyor. O aldığı yaradan sonra on gün sonra şehit oluyor Ömer i̇bn Hattab anh. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hani tabiri caizse eee Kabirle yani kabirle işte müezzinin, imamın namaz kıldırdığı yer, Allah Allah'ın yani medineye gidenler bilirler, hemen hemen 20 metre, yok bile yani. 20 metre uzaklık dahi yok yani. Bu kadar yakın mesafeye dahi müdahale edemiyor yani. Edemedi de. Ve yine hepiniz biliyorsunuz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in, işte Osman İbni Affar adıyla şehit edildi. E, Ali İbni Ebu Talib radyallahu hakeza. E, torunları Hasan ve Hüseyin hakeza. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dahi yardım edemedi. E peki Allah'ın peygamberleri böyle bir yetki Allah'ın peygamberlerinde böyle bir yetki yok ise ki yok e, bu peygamberlerin ayakları tozu olamayan insanlara daha nasıl böyle bir yetki olur? Veyahut da Allah'a iman eden, ahiret gününe iman eden, Allah'ı birleyen bir mümin erkek veya kadın böyle bir batıl inanca nasıl inanabilir? Allah ısrar etsin. Bir an önce böyle batıl inançta olan, düşüncelerde olan insanlar varsa bir an önce bu inançlarını terk etsinler hay olan yani diri olan Rabb'a etsinler. Ondan yardım dilesinler. Çünkü sadece o yardım eder kullarını. Ee, kabirde olanlara gelince e, biz e, Kur'an ve sünnette geldiği gibi kabristanlığa gideriz. E, Peygamber Aleyhisselatü yaptığı gibi selam veririz. E, kabirde yatanlar için e, Allah'ın onları affetmelerini işte Allah'u ve Celle e, onların kabirlerini e, cennet bahçelerinden bir bahçe yapmalarını dua ederiz Allah'tan. Bunu isteriz. Allah onları kabir azabından korusun deriz. Yani kabirde olanlara hayatta olanlar ne yaparlar? Dua ederler. Kat'i sürette kabirde olanlardan bir şey istenmez. Zaten e, yalvarılsa dahi onlardan bir şey istense dahi onlar ebediyen yardım edemezler. Ki Ahlâf suresinin Allah'ın beşinci veya altıncı ayetinde olması gerekir. Allah'u azze ve celle diyor ki eee Kıyamete kadar, Kıyamete kadar kendilerine cevap veremeyeceklerden yardım dileyenden daha dallin, yani daha sapık kim vardır diyor. Bakın, Allah burada çok açık, ve net olarak e, kabirlerden veya ölülerden yardım dileyenlerin dallin olduğunu, sapık olduğunu söylüyor yani. E, şimdi burada Allah ile kul arasındaki aracı iki şeyde anlayabiliriz İbn-i İbn dediği gibi diyelim artık eğer aracıdan kasıt aracıdan kasıt Allah'ın emir ve yasaklarını bizlere bildiren peygamberler ise canlı iken katli süreçte bu şirk değildir yani muhakkak Allah'ın emirlerini insanlara aktarması gereken bir canlıya ihtiyaç vardır yani Allah da işte kulların arasından peygamberler seçmiştir. yani Bunlar bizlere Allah'ın emir ve nehirlerini, yasaklarını bildirirler. E bu şekilde bir aracılık kat-ı surete şirk değildir. Ama bu peygamberler öldükten sonra bu peygamberler öldükten sonra bir kişi işte dua ederken Ya Rabbi işte beni şu peygamberin yüzüsü hürmetine veya da şu velinin işte şu Allah dostu denilen kişinin yüzüsü hürmetine e, affet gibi e, kelimeler kullanmak kat'i surette İslam'da yoktur ya, yani. Kur'an ve sünnette yoktur yani, Zıttır. Ama e, ortadan tire e, kat'i surette e, İslam dininde kabir ziyareti serbesttir. Yani her Müslüman kendine kabirleri ziyaret eder etmesi de gerekir ölümü hatırlamak için hatta kafirlerin kabirlerinden kabristanlığından geçerken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki işte kafirlerin müşriklerin kabirlerinden geçerken şöyle deyin sizi cehennem ateşiyle müjdeleriz deyin diyor yani tabi müminlerin kabrine gidildiği zaman yine Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın söyledi sözleri söyleyerek işte, Esselamu Aleykum Ya Ahlel Diyaril Müminin Ya Ahlel -kudur. İşte Müminler Diyarı diye selam vermek gerekir. Ee, yani ölülerden yardım dilemek e, maalesef yani e, işte bu ümmetten e, Kur'an ve Sünnet'ten uzaklaşan e, bidat tehli e, tayfelerinde Devamlı çok görünen şeyler yani. Haşa hay olan, diri olan Allah'ı bırakıp ölülerden yardım diliyorlar. Halbuki Allah da diyor işte Kur'an'da e, kıyamete kadar kendilerine cevap veremeyeceklerden yardım dileyenden daha sapık kim vardır diyor. Allah'u azze ve celle bizleri böyle batıl inançlardan korusun. Allah'ım amir. Ee, eğer işte peygamberin yani Muhammed'in Aleyhisselam'ın yüzü su hürmetine veyahut Ömer ibn-i Hattab, Osman'ın, Ali'nin yüzü su hürmetine işte bizim günahlarımızı affet diye böyle bir e, kelimelerle bu şekilde bir dua şekli caiz olsaydı e, ilk önce e, bu şekilde duayı Allah'ın kendilerinden razı olduğu muhacir ve ensar yapardı ne Ebu Bekir radıyallahu anh ne Ömer ibn Hattab ne Osman ibn Affan ne Ali ne diğer sahabelerden kat'i surette Ya Rabbi işte beni Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü suyür ümmetine, e, affet diye kat'i surette böyle bir dua şekli gelmemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aileleri hakeza yani peygamberimizin aileleri müminlerin anneleri de kat'i surette bu şekilde bir dua yapmamışlardır. Muhammed aleyhisselatü ve sellemin kızı Fatıma hakeza babası öldükten sonra işte ya Rabbi beni babamın yüzü su affet diye kelimeler katli sürette kullanmamıştır. Yani. E dediğim gibi bunlar hep e, bidat ehlinin sonradan ortaya çıkardığı dua şekilleridir ki gerçekten Allah'a iman eden, Allah'ı birleyen, tevhid ehli bir e, mümin bu şekilde bu kelimeleri kullanarak Allah'a dua etmez. Çünkü o muvahhit, Allah'ı verilen o kişi bilir ki Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Asla affetmez. Allah kendisine ne bir meleğin ne de bir peygamberin şirk koşulmasını asla kabul etmez. Yani çok açık ve net olarak e, bu konuda yani bu konuyla ilgili deyim yani mana itibarıyla e, ayetler var veyahut da hadisler var ya. Yani. E, ortadan beri e, şimdi Evet, Adem Aleyhisselam hakkında e, bidat ehli olan tayfelerde maalesef böyle bir şeyler rivayet ediliyor. Yani güya Adem Aleyhisselam ve Havva işte cennetten yeryüzüne indirilince e, işte 40 sene bir müddet diyeyim daha doğrusu. Güya Allah'a tövbe etmişler de Allah tövbelerini kabul etmemiş. İşte en sonunda demişler ki Ya Rabbi bizi Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü su affet. Ben özet olarak anlatıyorum bunu. işte Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü su hürmetine affet deyince Allah da güya günahlarını affetmiş. Bu katil surete sahih bir rivayet değildir. Şimdi nedenine gelince ortadan bakın şimdi Kur'an'ı açalım. Rabbimiz'in kelamı. Rabbimiz Celle Celaluhu orada buyuruyor ki eee Adem'le Havva derken Allah'tan bir takım kelimeler aldılar diyor. Bunu Allah söylüyor yani. Allah Adem'le Havva'ya ne şekilde dua edeceklerini, ne şekilde istiğfar edeceklerini bildiriyor. Ve e, hangi süredeydi? Ha, Araf suresi Araf suresi 23. ayetinde Otadan tire İnşallah sesim geliyordur Araf suresi 23. ayetinde Adem ve Havva'nın Allah'a ne şekilde dua ettiklerini bize Rabbimiz bildiriyor Kur'an'da neaden şöyle derken Adem ve Havva şöyle dediler Rabbimiz biz nefsimize zulmettik eğer bizi bağışlamazsan ziyana uğrayanlardan uğra oluruz diye yani bu manada Adem Aleyhisselam hava var Validemiz Allah'a bu şekilde tövbe ediyorlar istihbar ediyorlar Rableri de onları bağışlıyor yani bu bidat ehliyinin dediği gibi işte efendim beni Muhammed'in yüzus hürmetine affet diye böyle bir dua şekli yok bu bizim ehli sünnet olduğunu söyleyen bidat ehli tayfesinin anlattıkları bir de şialar var Şialar nasıl anlatılıyor, anlatıyorlar biliyor musunuz ortadan dire? Şialarda da şöyle anlatılıyor. Güya Adem aleyhisselamla Hava Validemiz Allah'a şöyle dua etmişler. Demişler ki Ya Rabbi bizi Hasan ve Hüseyin'in yüzü hürmetine affet. Bakın bizim ehli sünnet olduğunu bir yani Bidat ehli Adem Aleyhisselam yani Muhammed Aleyhisselam'ın yüzü hürmetine diye dua ettiklerini söylüyorlar. Şialar ise tam tersine Hasan ve Hüseyin'in yüzü su bize affet diye dua etmişler güya Adem ve Havva Allah da onları bağışlamasın Sübhanallah Adem Aleyhisselam ile Havva Validemiz bu bidat ehlinin kendilerine yaptıkları bu yüktüralardan yani uzaktırlar tersah tersah uzaktırlar yani. Rabbimiz Celle Celaluhu e zaten ademle ve ne şekilde dua ettiğini kitabında bize bildiriyor ee, sahih gelen rivayetlerde de onların dediği gibi kat'i surette hani e, onların anlattığı şekilde sahih rivayetlerde böyle bir şey yok yani. Ee, Suud Allah'u Azze ve Celle bizim ayaklarımızı Kur'an ve sahih sünnette sabit kılsın. Bu şekilde riva ediyoruz. Ee, onlara da eğer istiyorlarsa tabi ki Allah hidayet versin deriz ama ama e, maalesef maalesef diyorum e, ben yani kendim burada hemen hemen yedinci sene oluyor bu paltalıkta diyeyim yani internette real hayatta da işte e, hemen hemen otuz sene oldu e, gerçekten isteyen yani e, doğru yolu isteyen kişiye Allah-u Azze ve Celle doğru yolu gösteriyor yani. Onu hidayete erdiriyor Allah'tan hidayet isteyen kişiye. Ama tam tersine hidayete davetten kaçan, e, sırat-ı uzaklaşan kişilere de Allah-u Azze ve Celle hidayet erdirmiyor yani. Estağfurullah. Bana Ali abi diye hitap ederseniz daha çok sevinirim. Onu baştan söyleyeyim. Ben hoca değilim. Gücüm yettiği kadar işte Rabbimin keramını, Peygamberin aleyhisselatü vesselamın sözlerini kendi dilimi kullan, hani konuştuğum, daha doğrusu anladığım insanlara arttırmaya çalışıyorum. Yani. Şimdi Allah'ın sevdiği bir kul olan Efendimiz'e nasıl geçiyor? Tamam şimdi bu senin benim temennimdir. Fakat e, şunu da düşünmek lazım. Şunu da düşünmek lazım. Acaba Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisi siz dua ederken işte e, bu şekilde dua edeyim diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir e, nasihatı veyahut da vasiyeti e, veyahut da ee, hani sünneti anlatırken üç şekil olarak anlatıyoruz neydi bir işte kavli sünnet bir takriri sünnet bir de fiili sünnet değil mi takriri sünnet neydi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işlemediği fakat sahabenin işlediğini görüp de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ses çıkarmadığı sünnete takriri sünnet diyoruz değil mi mesela dualarda da var yani bu şekilde Hepimiz biliyoruz ki kıldığımız namazlarda da zaten e, o şekilde dua ediyoruz, değil mi? Rukudan durulduktan sonra, rukudan durulduktan sonra ne diyoruz? Ne diyoruz mesela? Seni Allahülmen Hamide, Rabbanavelikalhamd, Hamdan kesiran taibi ben mubarekenu fihi. Şimdi Hamdan kesiran taibi ben fihi, yani bu duayı biz nasıl öğrendik? Nereden öğreniyoruz? İşte bir gün Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem namaz kıldırırken. E sahabenin biri arkadan diyor ki hamden kesiren tayyiben mübareken fihi e namaz bittikten sonra peygamber aleyhisselatü vesselam soruyor diyor ki şu şu şu kelimeleri söyleyen hanginizdi ilk önce sahabeleri ses çıkarmıyorlar ondan sonra diyor ki ya var birisi bendim Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ne diyor vallahi diyor ben 12 melek gördüm işte bu kelimeleri Allah'ın huzurunda ben çıkaracağım diye birbirlerini yarışıyorlardı veyahutta vallahi diyor bu kelimeler yüzünden sema kapıları açıldı diyor çünkü iki rivayet var yani iki dua şeklinde karıştırılmış olabilirim onun için bu şekilde kullanıyorum kelimeleri yani sahabenin yaptığı dualar hakkında Peygamber Aleyhisselatüsselam böyle kullandığı sözler var yani işte takriyü sünnet ama bunun yanında bunun yanında sahabenin biri cere diyor ki Allah ve sen istedin Allah'la sen istediğim deyince peygamber aleyhisselam nedir hayır diyor. Böyle deme diyor. Önce Allah istedi, sonra sen istediğinde. Sonra kelimesini ekliyor yani. Bakın e burada peygamber aleyhisselam o kişinin e, o sahabenin o kelimesini yani o sözünü hemen düzeltiyor yani. yani. bunu da anlamamız gerekir yani. İşte ben ondan dolayı yani o şekilde söyledim. Eğer Allah Resulü aleyhisselamdan öyle bir şey gelseydi ki biliyorsunuz eğer yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, ne dersem hepimizin anlayacağı şekilde olması gerekir. Bu e anlamamız da gerekir. Biliyorsunuz ki Allahu Azeze Celle İbrahim Aleyhisselam'ı kendisine dost edindi değil mi? Halil edindi. İbrahim Aleyhisselam hakkında hiç kimse diyemez ki İbrahim Allah'ın düşmanıdır diyemez. Kitap ehli, Yahudiler, Hristiyanlar da belirler ki Allah İbrahim'i kendisine dost edindi. Yani İbrahim Aleyhisselam Allah'ın dostudur. E, İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelen ne, pey, hani ne bir peygamber olsun veyahut da bilmiyorum artık e, Yahudi ve Hristiyanlardan var mı böyle yani e, ben şahsen şu ana kadar hiç işitmedim. Yani Ya Rabbi beni İbrahim'in yüzü sürmetine affet günahlarımı affet diye böyle bir dua çıktı. Ben hiç işitmedim yani. Sizden işiten var mı? Bakın çok açık yani Allah Kitabında İbrahim'i kendisine dost edindiğini söylüyor yani. Eğer Allah dostları yüzü sürmetine e, dua etmenin cay, yani dua etmenin caiz olduğunu düşünsek veyahut da olsaydı e, herhalde İbrahim Aleyhisselam için geçerli olurdu bu iş yani. Yani biz dua ederken Ya Rabbi İbrahim'in yüzü su bize affet dememiz gerekirdi veyahut da bizden önceki peygamberler veyahut da o peygamberlere uyan e, havariler diyeyim yani. Bu şekilde dua etmeleri gerekirdi. Hepimiz biliyoruz ki İbrahim Aleyhisselam'ı Yahudiler de sahiplenmek istiyor. Hristiyanlar da sahiplenmek istiyorlardı yani. Ne diyorlardı? İbrahim Yahudiydi. İbrahim Hristiyandı. Allah da ne diyordu? İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyandı. Walakin Hanif ve Müslüman olan bir kuldu yani. E İbrahim Aleyhisselam için böyle bir e, dua şekli e, caiz olmaz ki değil, değildir. Yapılmamıştır zaten. E, ne bileyim yani Allah istehetsin. Allah iste. Bizim için Allah'ın kitabı Kur'an ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sünneti çok açık ve net. Madem ki bizim peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem bizi cennete girdirecek, her ameli bize anlattı ki evet, cennete getirecek hiçbir şeyi eksik bırakmadı. Cehennemden uzaklaştıracak da hiçbir şeyi eksik bırakmadı. O halde o halde neden Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem'in Anlattıklarıyla yetinmiyoruz. Neden bakın buraların Allah için biraz düşünün yani Allah'ın kendilerinden razı olduğu muhacir ve ensarın yetindikleriyle neden yetinmiyoruz? Onlardan Allah razı oldu. Allah kendisi söylüyor yani muhacir ve ensardan razı olduğunu. Ama onlardan sonraki gelenlere gelince yani bu şekilde dua edilmesini tavsiye eden veya edileceğine söylenlere gelince. Allah'ın onlar hakkında katli sürette bir sözü yok yani Allah için böyle düşünmemiz gerekir biraz yani Allah'ın kendilerine razı olduğu muhacir ve ensara baktığımız zaman onlar ne şekilde dua etmişler işte bize geliyor yani ha, ondan sonra işte bu efendim falanın yüzü hürmetine filanın yüzü hürmetine işte Allah'ın sevdiği kulların nazı geçer gibi sözleri ortaya atanlar kimler? muhacir ve ensarın yolundan sapanlar işte ben şu anki son söylediğim kullandığım kelimeler işte onlar için muhacir ve ensarın yolunu terk edip İslam dininde olmayan şeyleri bidatları ihdas edenler ve o bidatlara da hasene diyenler haşa yani o insanlar bu şekilde duaları ihdas ettiler maalesef ben şahsıma diyorum bana peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, tarif ettiği hayatta işte Muhacir ve Ensar'ın e, yaptığı dualar benim için yeterli ya. Yani. Ha bunun yanında e, işte insan e, istediği şekilde Allah'a e, dua edemez mi? Edecek tabii ki edecek yani. Ama Kur'an'a ve sünneti uyma şartıyla yani. Muhacir ve Ensar'a e, uyan ee, Müslümanlar Allah'ın kitabı Kur'an ve Peygamber Sallallahu Aleyhi Ssilemin hadisleriyle sünnetleri ile amel eden Müslümanlardır. Bu her ırktan vardır bunlar ya. Yani. Bakın çok açık ve net konuşayım. Her ırktan vardır. Yani e, mezheplerden, tarikatlardan, bidatlardan kendini uzak tutan e, Kur'an'a ve sünnete uyan her Müslüman muhacir ve insanın yolundan giden insanlardır yani. Ama diğerlerine gelince yerlerine gelince maalesef onlar Allah'ın tamamladığı, Allah'ın kemale erdirdiği dinle yetinmeyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin anlattıklarıyla, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktıklarıyla yetinmeyip din de olmayan eee şeyleri ihtaz edip onların ardına düşen insanlar ki Subhanallah. Allah bizleri onlardan uzak eylesin. Yani. Ben kendi şahsıma öyle diyorum yani. Artık ne Eee şu anlık ancak bunları söyleyebildim. Subhaneke Allahumme ve bihamdike eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve celle atalarımı affetsin Allah-u Azze ve Celle ayaklarımızı Kur'an ve sahih sünnete sabit kılsın muhacir ve insanın yolunda çünkü çok önemli çok önemli Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok açık ve net olarak söylüyor yani ümmetim 73 fırka yarılacak kişi cehennemde biri kurtulacak ve sahabede o kurtulacak olan fırkayı sorunca hangisidir diye sorduğu zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ene ve ashabihi diyor yani benim ve sahabelerimin yolunda gidenlerdir diyor bakın Allah Resulü aleyhisselatü vesselam sadece benim yolunda gidenlerdir demiyor yani Allah kendisine razı olsun Şeyh Allah da bir sohbetinde böyle diyor yani Muhammed Aleyhisselam diyor ki ene ve ashabihi benim ve sahabelerimin yolunda gidenler diyor kurtulacak olanlar zaten Allah da Kur'an'da öyle demiyor mu Allah muhacir ve ensardan ve onlara güzellikle tabi olanlardan razı olmuştur. Ve yine Allah diyor ki, siz diyor onlar gibi inanmadınız müddetçe. Bakın Allah'ın sözü çok açık. Siz onlar gibi inanmadınız yani iman etmediniz müddetçe doğru yolda değilsiniz. Kimdi onlar? Kimdi onlar? Allah onlar gibi iman etmemizi istediği insanlar kimdi? İşte o an Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman eden Allah için Resulü için hiç çekinmeden canını, malını anasını, babasını feda eden insanlardı işte onlar. Ben onu diyorum yani. Neden onların yetimliğiyle yetinmiyoruz ki yani? Neden? Ama tabi ki Allah Resulü aleyhisselam vesselam da e, ümmetinin böyle parçalanacağını, bir daha tehliğin çıkacağını e, bizlere haber verdiği işin doğrusu yani. hadisler okuyanları biliyorsunuz yani. Sizler. E, İbrahim Sarıya radiyallahu anh'ın o rivayeti çok açık ve net. Yani bir sabah namazını kıldırdıktan sonra Peygamber aleyhisselatü bir e, seferde olacak Allah'u alak. İşte nasihat ediyor. biraz sohbet edince e, sahabe diyor ki Ya e, bir misafir yani bir yolcu gibi bir misafir gibi konuştunuz, bize bir şeyler vasiyet et diye teklif edince ben mana olarak anlatıyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Size diyor Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Size Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Ondan sonra işte başınızda habeşli bir köle dahi diyor emir tayin edilse ona itaat edin, isyan etmeyin sizden çok yaşayanlar diyor, çok ihtilafları görecek. Size tavsiyem sünnetine ve hulefe-i raşidinin sünnetine sıkı sarılın diyor. Hazır işlerinizle. Çünkü sonradan ortaya çıkan her şey bid'attır. Kullu bid'atin dalale, kullu dalaletim finnar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her bid'at dalalettir diyor. İşte bugün sonradan gelen o bid'at ehli ne yapıyorlar? İşitmişsinizdir. Efendim, bidat hasene, bidat-ı vardır diyorlar. Bakın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kullu bidatim diyor. Yani bütün bidatlar dalarettir diyor. Adamlar diyor ki, bidat hasene, bidat-ı vardır. Sübhanallah. Sübhanallah. Biz Allah'tan geldik ve Allah'a dönücüleriz. Ee, bidat ehlinin Bidat ehlinin tarikatlısı tarikatsız olmaz tarikatlı da bir bidat tehli olur. tarikatsız da bir bidat tehli olur. Meslekli daha kezden mesepsiz de. Yani bidat demek e, Allah'ın kitabında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde olmayan ya da Allah Resulü Aleyhisselam'ın işlediği amele e, zıt amel eden insanlardır diyeyim yani. E, Ayşe validemizden gelen e, iki rivayeti biliyorsunuz değişik şekilde. Birinci şekli: "Men amil amelen leyse aleyh emrına Her kim ki İslam dininde bir amel işler ve o amel hakkında bizim bir emrimiz yoktur, o amel merduttur, yani kabul edilmez. Diğer hadis ise: "Men ehtesapi ki emrine haza naleyse minhu kim ki bizim dinimizde olmayan bir şey ihtisas ederse ortaya çıkarırsa o asla kabul edilmez artık işte tarikatların hak olduğunu söyleyenler bir defa Allah'a iftira ediyorlar. Nezeplerin hak olduğunu söyleyenler hak yaza. Bunların hepsi Allah'ın dinini kemale erdirdikten sonra insanların ihdas ettikleri şeylerdir yani. Çünkü hak Allah'tan gelendir. Oysa Rabbimiz Celle ve Celaluhu az önce de söylediğim gibi Maide suresi 3. ayetinde de biliyorsunuz Rabbimiz bizim üzerimizde nimetini tamamladığını yani razı olduğu insanların yani muhacir ve ensarı diyeyim yani onların üzerine nimetini tamamladığını ve İslam dinini kemale erdirdiğini söylüyor yani onda hiçbir şey eksik bırakmadığını söylüyor ve yine Allah'u azze ve celle müminleri uyarıyor. Ali İmran Suresi 105. ayetinde diyor ki Ey iman edenler kendilerine apaçık deliller geldikten sonra dinlerini parçalayanlar gibi olmayın diyor. Bakın Allah uyarıyor, ikaz ediyor yani. iman edenleri. Ama maalesef bu kadar açık e, ayetler veyahut da ikazlar olduğu halde tabi Allah'ın kanunu bulsun, netullah ediyoruz. O yerine gelecekti tabii ki. Ee, maalesef geçmiş ümmetlerde olduğu gibi bu ümmetten de dinleri parçalayanlar var maalesef. Allah-u Azze ve Celle bizleri onlardan uzak eylesin. Allah onlara da e, hidayet eylesin diyelim. <gülüyor> Sığdını kar ee, isteyen tabii isterlerse tabi ne yapalım ee, zikirde ihtilaf yok canım niye zikirde ihtilaf olsun ki yani niye zikirde ihtilaf olsun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, zikri tarif etmemiş mi yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ne şekilde Rabbimiz'i zikredeceğimizi tarif etmedi mi ki? Yani? Ee, mesela bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i göremeyen bazı insanlar sahabeye soru soruyorlardı. Enes İbni Malik radiyallahu anh biliyorsunuz Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın yanında 10 sene <gülüyor> Peygamber aleyhisselatü vesselamın hizmetiyle vaktini geçirdi. E birisi gelip Enes'e soruyor diyor. Diyor ki İs-Allah i̇şte Resulullah Aleyhisselam'ın en çok yaptığı dua hangisiydi deyince eee Enes İbni Malik radıyallahu diyor ki Allah Resulullah Aleyhisselam'ın en çok yaptığı dua şuydu. E, Allahumme atina fi'd-dünya haseneten ve fil Ey Allah'ım, işte bize hem dünyada hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ve bizi e Bu şekilde diyor Peygamber Aleyhisselam dua ederdi bir Müslüman da yapsın, duasın defalarca söylesin bunu kabir azabından, cehennem azabından, Allah'a sığınsın işte e, kıldığımız <gülüyor> e, namazlarda malum Peygamber Aleyhisselamın tavsiyeleri var, güldüm şeye gülüyorum e, 4444'e güldüm <gülüyor> e, kusura bakmayın subhanallah bunların e, hiçbirisi e, Allah Resulü Aleyhisselamın sünneti değil ben son olarak çok sevdiğim, Allah için çok sevdiğim Amer İbn-i Hatta radiyallahu anh oğlunun İbn-i radiyallahu anh'ın bir sözünü söyleyip, tavsiye edip bırakacağım mikrofonu inşallah değişik sesler duyulsun kitabın halkta olacak bu rivayet birisi gelip İbn-i radiyallahu anh diyor ki ne dersin diyor bir insan Mekke'ye geldiği zaman diyor hac için Arafat'a çıkmadan Kabe'yi tavaf edebilir mi? diye soru sorunca İbn-i hemen şu ayeti okuyor. Ahzab Suresi 21. Ayet Allah'ın elçisinde sizin için güzel örnekler vardır diyor. Ve akabinde Allah Resulü Aleyhisselam Mekke'ye geldi, Kabe'yi tavaf etti diyor. Soru soran şahıs diyor ki, falan kişi diyor böyle demiyor. Hem diyor o fitneye düşen birisi. Deyince Ömer Hattab, anh, diyor ki, e, ibn el Hattab radıyallahu şey eee